Merhaba 95.0 Açık Radyo'da bir vermiş, İş yokmuş programıyla ile karşınızdayız. Bugün programı bugün okuyacağımız kitabın adı Sarayda ve program ortaklarım Hande Tüçü Göztürk ve Tuva Sağlam. Merhaba. Bugün bir konumuz var. Konumuzun adı da Ayşe İnan. Ayrıca bu kitabın da resimleyeni. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz ee, bizi kırmayıp konuğumuz olduğunuz için. Ee, çok heyecan verici. Ee, evet. İlk olarak sizi tanımak isteriz. Ayşe İnan kimdir? Oh. <gülüyor> çok zor ve uzun ama öncelikle ben e, şunun için de teşekkür ederim. Biz 70'li... Ankara'da oldum ve halen Ankara'da yaşıyorum? 70'li yılların çocuklar olduğum için... Radyonun benim için özel bir yeri var, hala da çok severek dinliyorum. Ee, o yüzden çok özel benim için şu anki e, toplantımız, görüşmemiz, buluşmamız. Ne mutlu bize, bizim için öyle de. Öyle başlayayım. Ee, yani çocukluğumdan başlayacak olursa, o kadar aslında hatıralar e, ve e, o dönemi toparlamak biraz zor geliyor ama e, kısaca çok e, bahsedecek. Olursam o zamanki özel duygular ve e, özel anları e, hatırlarsam en büyük tutkum oyun oynamaktı. Çamurlarla, bahçeler, doğa ve en büyük hatırladığım şey ağaçlardı. Büyük, güzel ağaçlar. E, babaannemin manileri, radyolar dediğim gibi masallar. E, annemin ya da halimin, işte yumakları, kumaşları, iplikleri bütün... E, Çizimden çok o anaokuluna kadar çizimden çok şeydi. Oyun ve bir dolu aktivite. İlgi alanım da çok değişikti. Her şey etkiliyordu, heyecanlandırıyordu beni. Hala da öyle. Anaokulunda çizmeye başladım aslında. İlk sergim de o zamandı, <gülüyor> diyeyim. Daha sonra kitaplarla tanışmaya başladım. Doğan kardeş yayınları, daha ilkokulda Küçük Karabalık, Aziz Nesin kitapları, Fazıl Sezgin'in dağlarca şiirleri. Orhan Veli, Nazım Hikmet, Nasrettin Hoca, Nas şey Hacivat Karagöz, Dede Korkut Masalları gibi kitaplar dünyama girince daha farklı e, bir merak dünyası ve onun ardından gelen diğer tutku devam etti. Oyunlar ama her zaman hayatımın vazgeçilmeziydi. Çizgi de öyle. Yani tutkuyla devam ettim her zaman. Yani çocukluğumdan bahsedecek olsam e, üniversiteye kadar... Tabaca böyle diyebilirim. <gülüyor> ee, peki ee... bu e, oyunlar aslında hemen buradan bir giriş yapabilirim e, Hı -hı. sorulara. Çok merak ettiğim şeyler var. Ee, kitaplarda resmederken bu oyunu mu sürdürüyorsunuz aslında? Nasıl bir çizim nasıl çıkıyor ortaya? Aa, çok güzel aslında. O kadar güzel bir yerden girdiniz ki ben tam hep anlatırken çocuklara atölyelerde... Onu aktarırım. Mesela yazardan ilk metin geldiğinde aslında oradan başlamak gerekiyor buna. Beni e, heyecanlandırıyorsa, diliyle büyüliyorsa bir metin. E, bende de çocuksu bir coşkuyla şey, hemen hikaye sarılıyorum. O sadece büyüleyen, beni e, evrensel içine alan metinler e, öncelikle büyülüyor. Ve orada ilk aklıma gelen... Tam emin olamadım, karalamalar yapıyorum. Biraz hiyeroglid gibi. Yani aslında bazen yani başkasının anlayamayacağı karalamalar. Bu karalamalardan sonra yavaş yavaş eğer okumam gereken bir karakterse tabii yazarı, e, karakterler bu konuda kitaplar okunuyor, araştırılıyor. Bu, bu kısmı biraz daha sonra ya, Aksarıp kendi o biraz önce bahsettiğim çocukluktan gelen hayal gücü ve biriktirdiğim e, görsellerle diyim e, karalamalarıma devam ederken sahneler aslında bir tiyatro sahnesine dönüyor. Yani oyun aslında e, bir nevi tiyatroda çok seviyorum. Biraz oradan mı etkile bilmiyorum. ışığı şuradan gelecek, işte karakter buradan gelmeli. Bu daha etkili olabilir. Yazı karakterleri de tabii çok önemli sayfada. Yeri, şekli, onların da hepsinin bir karakteri var ve hikayesi var yazı karakterlerinin. Aslında beni ilk büyüleyen şeydi tipografi. Zaten onları araştırmak için elçilik ve şey diğer büyük kütüphanelerde, üniversite kütüphanelerinde tipografi üzerine araştırmaya başlarken çocuk kitaplarını keşfettim. Daha sonra çocuk kitaplarına ben yönelmiştim. Yani her türlü ilgi alanımda bu merak şeyinde, duygumda bir oyun var aslında. Bu oyunda sayfalara görsellerle yansıyor. Bir şekilde sonra yazarla paylaştığım aynı heyecanı onda duyduğumda da coşkuyu bu sefer daha büyük, e, emin olamadığım çizgiler daha farklı sahnelere dönüşüyor. Yani bir sahneyi bazen on kez çizebiliyorum daha fazla. Karakterler zaten bir defter dolusu devam ediyor emin olana kadar. Ama acemice devam ederken yine en son sanki ya burada bitiyor gibi hissettiğim anda duruyorum. Dediğim bu sahne oyun... Ee, ...bu süreçte devam ediyor diyebilirim... ...daha sonra hatırladığım şeyler olursa araya katarım... Çok ...çünkü süreci o kadar uzun ve... E, ...çok şey var... Anladığım kadarıyla bir kitabı... ...çizimlemek e, oldukça uzun zaman... ...sürüyor... Evet, bir yıl gibi bir süreç diyebilirim hmm. ortalama... Hı -hı. Bir şey, benim bir Hı? sorum var da... Tabii... Şey, e, ...resim sizin hayatınıza nasıl girdi... Resim aslında biraz önce söylediğim anaokulunda e, işte ilk sergimiz olmuştu. Hatta panoya asılmış resim. Annemi hamileyken çizmiştim, kardeşimi hamileyken. İlk öyle e, başladı. Daha öncesi oyun, çamurlar. E, daha sonra anaokulunda çizgiyle tanışınca o dünyayı da keşfetmek bambaşka. İlk kez böyle kalemlerim, boyalarım oldu. O zaman daha kısıtlıydı imkanlar. Bu beni tabii ki büyüledi ve çizmeye başlayıp ve bırakmadım. Hiçbir şekilde çizmeyi hiçbir zaman bırakmadım. Daha <gülüyor> sağ olun. Ee, aslında merak dedim Çok mimari çizimler yapıyordum. Kendim e, tasarımlar, evler. Şu an beğenmediğim birçok şey. Ya da eleştirdiğim, karamsar baktığım birçok şeyi çizerek devam ettim. Daha sonra üniversitede asıl... Yani çok havalı yıllar yani ben çizerim artık dediğim sandığım daha doğrusu çizer oldum sandığım yıllardı üniversite yılları. O zaman illüstrasyon bölümü yoktu tabii. Ben çocuk kitaplarına yönelmeye başlamıştım bu kütüphaneler vasıtasıyla. Ee, değerli hocam İsmail Kaya çocuk kitaplarında çok iyi eserler veriyordu. O benim, bana destek oldu. İyi örnekler gösterdi. Ee, bu, tabii ülkemizde çok önemli ustalar var. Can Göknin, Mustafa Delioğlu, Feridun Oral, Ferit Avcı, Ender Dandu gibi ee, yani ilk örneklerimiz diyebileceğim çok güzel e, eserler üreten sanatçılarımız var. Onları takip ettim. Bu sefer e, ilerledikçe bir şeyler öğrendiğimi sandıkça çizgiye daha büyük tutkuyla sarıldım. Daha farklı bu konuda araştırmalar yaptım. Daha sonrasında üniversite sonrasında bu alanda illüstrasyon çok geniş bir alan bilimsel, teknik ve yayın hayatında'nın her köşesinde, değil mi, köşesinde üretim verme şey, şansım oldu. Bu da beni tabii ki e, geliştirdi diyebilirim ama asıl merak duygusu. Yani gördüğümüz, baktığımız şeyleri çizmeye çalışmak bize farklı bir algı yaratıyor. Ya ben bile sürekli baktığım, karşımdaki bir şeye şaşırarak bakıyorum bazen. Çizerken fark ediyorum. Görsel dünya o yüzden çok kıymetli. İlk doğduğumuz günden beri algımızı yakalamamızı sağlıyor. Hayal gücümüzü, yaratıcılığımızı arttırıyor. Fakat ne yaparsak yapalım hepimizde hayal kurma eskizleri biliyorum ben buna çocuklarla e, denersek yani baktığımız şeyi çizmeyi denersek orada fark edeceğiz zamanla fark edeceğimiz bir şey var. E, aslında baktığımız şeyi görmüyormuşuz e, gibi <gülüyor> kısaca anlatabilirim. Böyle çizmek süreç çok uzun bende e, daha atladığım çok şey vardır. Ama merak duygusu en önemlisi. Yani gravürler, minyatürler her türlü e, ş, e, teknikte ayrıca çalışmalar yaptım. Bunların da bana katkısı büyüktü. Çizmek Şeyyi hep Görebiliyoruz yani. bu arada yani e, hem e, sarayda e, sevgili Nazım'ın yazmış olduğu ki birazdan Hande'ye sözü bırakacağım. Kitap hakkında biraz bilgi versin diye. E, bu kitap içerisinde işte sarayın çizimlerinden tutun işte Beyoğlu macerası ki ödüllü kitabınız ödül almış olduğunuz kitabınız. Onun içerisine baktığımız Hı -hı. zaman Beyoğlu'nu resmedişiniz o mimariyi resmedişiniz aslında o mimariye olan duygunuzu Hı -hı. E, burada da görebiliyoruz. E, çizimlerinizde. Ben de çok etkileniyorum. Umarım eski yoluna da döner diyelim bu arada. Umarız, da. umarız, umarızı. <gülüyor> <gülüyor> e, şimdi biraz e, Hande e, ne durumda? Kitap hakkında biraz bize m, detay Tabii. verirse eğer. Evet, çünkü Naz, sevgili Nazım Hikmet'i es geçmek istemeyiz. Evet, evet, <gülüyor> Nazım evet. Hikmet Bursa cezaevindeyken e, yazıyor. Aslında orman cücelerinin sergüzeşti adıyla bir hikaye yazıyor. Ve bu suhulet kütüphanesi yayın evinden 1932 yılında basılıyor. Bu eserden bir macera aslında değil mi sarayda? Ee, evet, evet, Ve yapı kredi yayınları 2017 yılında e, Nazım Hikmet'in 115. yaşında aslında küçük okurlarla tekrar buluşturuyor sarayda adıyla resimleyen Ayşe Hanım <gülüyor> <gülüyor> ee, var mı ekleyeceğiniz sizin bir şey takma adı Olmaz Naime mı? Hasan takma adıyla bu arada e, yayınlıyor evet, evet, sevgili evet. Nazım Hikmet yani Azmet Hikmet üzerine söylenecek çok şey var. Ama ben e, bana ilk geldiğinde teklif ben ya nasıl yani ben mi? Ben mi çıkayım? Ben, <gülüyor> <Çok> <gülüyor> ben güzel. Daha henüz e, yok o kadar yetkin değilim. Yani. Yapabilir miyim, becerebilir miyim duygusuyla çok heyecanlanmıştım. Hala da söylerken heyecanlanıyorum. Yani bir e, şeydi. Tabii ki Nazım Hikmet her yaşımızda, ruhumuzda bize çok güzel e, eserler vermiş, dilimizi çok iyi konuşan ve bunu çok iyi kullanan. O yüzden çocukların erken yaşta okuması gerektiği mutlaka, e, Ya bunun için çabaladığımız bir e, şeyde, kitaptı bu. Ya dünyanın en büyük yazarlarından biri, kuşkusuz. Ve konuştuğumuz ile benim için en önemli olan konuştuğumuz dilin en iyi örnekleri, örneklerini veren, çevirisiz bunu oku, okuyor olmamız hiç, ya bize verdi en büyük hediye. Bunun içinde biz de ona borçluyuz. Ve sorumluluğumuz çok büyük ve bu ağır yük ve sorumlulukla bu kitaba başlamak tabii beni çok e, heyecanlandırdı. Karın ağrım çok oldu. Ya dediğim gibi işte ama şöyle bir şey vardı Nazım Hikmet'in. Konuşma dilini yani şiir gibi hep zaten e, çok e, ım, konuşma dili şiirimize mi getirdi diyeyim e, gibi yani resimle ilgisi olduğu için belki de resimde yaptığını biliyoruz Sin sinematografik kurgusu ya da bu alandaki eserlerini de biliyoruz Belki o yüzden metnini okurken benim zaten hayalimde canlanan görseller hemen hemen son çiziklerime biraz yakın oldu e, O yüzden çok Yardım etti bana aslında çalışırken. Yani yanımızda bugün olmayışı onun olmayacağımız anlamına gelmiyor. Çalışırken de ben onu hissettim. Çok duygulu anlardı. Yani çizerek görsel bir seslendirme yaptım gibi sanki ama yani... Görseydi ne derdi çok merak ediyorum. Ya, evet. <gülüyor> yani e, eminim çok Muazzam, severdi. Muhteşem. Çünkü <gülüyor> ben teşekkür etmek istiyorum. Hani haddimi bilmiyorum ama bunu söylemek. E, çünkü e, Nazım gibi bir yazarla aslında çocukları buluşturan e, bu dünya. Evet Nazım'ın kalemi ve sizin onun betimlemeleri ve sizin resmedişiniz çok güzel. E, teşekkür ederim. E, burada bir sürü ee, orman cüceleri görüyoruz. Ee, evet, hepsinin evet. ayrı karakterleri var. Ki Nazım'ın kaleminde de dile getiriyor. Orman cüceleri kimdir derken kitabının ön öncesinde bunu anlatıyor. Hı -hı. Hı -hı. Ee, benim merak ettiğim şey şu. Ben e, rol çıkartırken bir karaktere yaklaşırken o rol kişisini çıkartırken bir biyografi çıkartırım. Ya da ya bu acaba benim hayatımda kim gibi sorusunu sorarım. Ee, Hı -hı. Burada... ...şeyi merak ediyorum... ...çizim yaparken siz... E, ...birini... ...ya bu bizim işte üst komşunun çocuğu gibi... ...bu da Ayşe teyzeyi an, satıyor bana deyip bir... ...o karakter nasıl çıkıyor... ...onu merak ettim, çok merak ettim hem de. Ee, karakterler... E, ...şimdi burada... ...bir kere... ...öncelikle yazarın tasvirleri çok önemli... ...orada tabii... Çok e, bir duvar var gibi olsa da karşımda yani tamamen metne uymam gerekse de ben onu duvarda da çitler gibi görüyorum. E, Nazım Hikmet'te de özellikle o özgürlüğü bize e, diliyle, e, metinleriyle verdiği için orada kendimi aslında rahat hissettim. Olsa da evet Ayşe böyle yap bir diye <gülüyor> kendimi rahatlattım. E, yani çitlerin arasından geçtim arada. Özgürlük alanlarım vardı. Evet. Şey diyor zaten, bakmayın onların ufak sefek olduklarına. Onlar yani çocuk gibi e, neşelilerdi. Yani bu karakterlerin genelde hepsinin tahsilini o kadar güzel vermiş ki zaten. Bir de e, çok küçük oldukları için, parmak çocuktan bile küçükler. E, orada kıyafetleri bir ormanda yaşadıkları için ne giyebilirler, nasıl yaşayabilirler. Tabii karakteri tanımlarken... Bir yandan da burada Nazım Hikmet olunca konu, onun hayatını, kitap, diğer kitaplarını tekrar gözden geçirdim, okudum. Böylece karakterler iyice canlanmaya başladı gözümde. Aslında neyi anlattığını biraz da oradan anladım. Onları gidirmeye başlarken bir yandan da karakterler tasarlamaya çalışırken siz de sabırsızsınız ama karakter de sizin başucunuzda bekliyor. O da çok e, sabırla. Artık yeter her gibi. Bu şekilde çizerek aslında çizgi biraz da ım, okudukça, baktıkça, düşündükçe, hayal ettikçe sizi yönlendiriyor. Çizgi kayıyor sanki. O şekilde gidiyor ama ım, biraz dediğim gibi o ön okumaların, düşünmelerin öngörüs ve sezgisiyle o bana yazarların kattığı özgürlük alanlarıyla çizgi devam ediyor çok çok çok kıymetli. Ee, yani Memo ile arabayla gelirken de sorduk. E, memo şey diyor bunlar ne giyiyorlar acaba? Neden yapılmış bunların <gülüyor> kıyafetleri gibi sorular. <gülüyor> Aslında bunlar bir sürü şey yiyor. Mesela bazen saçlarına dallardan şapka, Hı -hı. bazıları kestane'den şapka, bazıları yapraktan her şeyi değişiyor Herkesin tipi evet. de farklı. Evet. Evet, bütün hepsi doğadan bütün şeyler. Evet, yani de... doğadan buldukları her şeyle. Yani em, çok inanılmaz güzel çok gerçekten çok sevinirler. Teşekkür ederim. <gülüyor> e, şimdi izin verirseniz kitaptan küçük bir parça ile devam edelim ki çok e, konuklarımız bakayım. bir bölüm okuyalım. E, Hı -hı. Memo senin sesinle başlayalım hayatım. ve ve Cumhur Cemaat kendimizin öbetçilere göstermeden pencerelerden kapılardan sarayın içine girdik. Sarayın içi karınca üşüüşmüş gibi orman cüceleriyle doldu. Artık sarayın sahipleri bizlerdik. Sırmalı sırmaları per, sırmalı perdelerin altın kap, kakmalı kalkmalı konişlerin ipekli üstün üstlerinden Ter, ter ip tepiniyorduk. Kocaman yaldızlı kapılar açılıyor. Odalara girip çıkıyorduk. Odanın birinde büyük bir dolap gördük. Dolabın içinde kitaplar vardı. Bilgiç dedi ki çocuklar hadi şu kitaplara bakalım. Hemen dolabın içindeki kitapları çıkardık. Kimimiz bir coğrafya kitabının resimlerine bakıyordu. Düğme iki üç kalın kitabın... Düğme 2-3 kalın üst düğme 2 kalın kitabı üst üste koymuş. Üzerin, üzerlerine oturuyordu. Bilgiç ile doktor merhem kutusu. sayfaları kendi, kendi boylarından daha büyük bir kitabı okuyorlardı. Biz kitap odasında böyle meşgulken hava karardı. zıp, zıp hemen elektrik düğmesini çevirdi, odanın ortasındaki avize pırıl pırıl yandı. Küçük gemiciyle değirmenci ocağın üstündeki aynanın yanına çıktılar ve aynada kendilerini seyrettiler. Doğrusunu isterseniz hiç de aynada bakılacak kıyafetleri yoktu. İçlerinde aynaya bakıp elbiselerinin şıklığı ile iftihar etmesi lazım gelen bir ben vardım. Fakat beni aynanın yanına çıkartmadılar. Ben de buna kızdım. Gittim kitap dolabından bir kitap aldım. Kitabın sayfalarını açar açmaz bu sayfalar elimde toz gibi dağılıverdiler. Meğerse benim aldığım kitap çok eski zamanlarda elle yazılmışmış. Yaprakları dura dura çürümüş. Arkadaşlar benimle alay ederken odaya bir sinek girdi. Sinek z… Z… Z… diye vızıldıyordu. Bize doğru geliyor bir yandırdaki kırmızı atlas perdeli kapıya doğru uçuyordu. Ben arkadaşlar dedim. Bu sinek bizi yandaki odaya davet ediyor. Hadi şu kırmızı atlas perdeli kapıdan yandaki odaya geçelim. Bakalım orada ne var? Orman cüceleri benim bu çok güzel teklifimi kabul ettiler. Perdeyi açarak yan taraftaki odaya geçtik. Burası koskocaman bir salondu. Döşemesi ayna gibi pırıl pırıl yanıyordu. Tavandan şimdiye kadar hiç görmediğimiz bir büyüklükte billur bir avize sarkıyordu. E bu kadar. kalanında da bırakmak istedik. <gülüyor> Kalanını da evet. Ee, yayına hazırlayan, de. bu arada yayına hazırlayan Filiz Özlem. <gülüyor> e, Filiz Özlem. Evet, evet, evet. İlk müjdeyi bana veren, çok, <gülüyor> güzel hatta Orhan Veli kitabımızda da. Ee, o müjdeyi yine, yine bana vermiştir. Çok çok değerli bir editör. Çok da güzel kitapları. Çocuk var. kitapları evet seyrederim dünyayı. Evet, sizin çok... resimlediğiniz Yağmur'un Rüyası yine sizin hı -hı, resimlediğiniz. Hı. Hı -hı. Seyrederim dünyayı. Evet. Ee, bu arada çeviri kitapları çok çocuklar için muhteşem. Hı -hı. Ee, yetişkinler için de çok güzel romanları var. Çok çok sevdiğimiz bir yazar. Evet. O zaman, <gülüyor> o zaman şimdi müzik. Evet. Çok Ayrıca güzelmiş. dinleyicilere söylüyorum. Çok, çok heyecanlı. Hiç merak etmeyin. Zaten biz elimizden geldiğince şarkı bulmaya çalışıyoruz daha doğrusu biz bulmuyoruz Hande. Merakla bekliyorum. Hayır, biz bulmuyor tabii ki. Hande. <gülüyor> <gülüyor> Ormanın köpeğinde yaşayanlar. Ormanın göbeğinde yaşayanlar Gece gündüz demeden çalışıp dururlar Gece gündüz demeden çalışıp dururlar Bir macera peşine bin yol ararlar Bir macera peşine bin yol ararlar Bakın neler yaparlar demlenmiş gökyüzünü birbirine katarlar ararlar bulurlar bakın neler yaparlar demlenmiş gökyüzün birbirine katarlar onlar orman çeleri. Onlar orman cüceleri. <gülüyor> Aa çok çok çok çok güzel. Alkışlayacak ama şimdi ses. Bu <gülüyor> <gülüyor> sesçi. Eminim nazım pek de bayılır. Teşekkür ederim Çok, çok güzel. Şuna, ne güzel bunu sizden de edebimek. Eline, diline, kalemine sağlık. Hadi çok güzeldi yine. Teşekkür ederim. Çok ee, güzel. Teşekkür ederim. ...çok kıskandırıcı aynı zamanda... <gülüyor> evet, <gülüyor> ...ben bugün... ...kıskançlık içerisindeyim, işte... ...Hondi'yi zaten her hafta kıskanıyorum... <gülüyor> ...Ayşe Hanım, sizin de çizimleriniz Aha, ama bir... ...ama <gülüyor> de sanat içinde çok güzel ürünler veriyorsunuz... Yani biz de sizi kıskanabiliriz. Kıskanabiliriz. Teşekkür ederim. Estağfurullah. Ee, şimdi e, sormak istediğiniz sorular var mı? Çünkü benim hala e, ah, son bir son dakikamız diye bize prodüksiyondan bir, devze, bir Ay, diyorlar. Sen... Ama çok soru vardı. <gülüyor> Ayşe Hanım'a bırakalım. Ayşe Hanım o sözü? zaman şeyi bırakalım. E, size son sözü Nasıl? bırakalım ve evet. şeyi soralım. Memo sen merak ediyordun acaba <gülüyor> Ayşe şu anda bir şey sormuştun arabada. Ben bunu sorabilir miyim diye. Hmm. <gülüyor> ne mi yapıyor ha, Ayşe? E, şey, neden sadece çocuk kitapları? <gülüyor> Çünkü e, ben e, 7 yıl ders kitapları yaptım. Daha önce reklam ilustrasyonu yaptım. Daha önce gazete ve karikatür çizdim iki yıl. Dergilerde çizdim. Hala da devam ediyorum. Ama resimli çocuk kitapları e, bence en e, yani ilustrasyondaki en özgür alan, en ilham verici. Yani bize hepiniz çocukları farklı kapılar açan, sorun çözme, yaratıcı düşünme, karar verme artık bunları hepimiz biliyoruz. Yani çok faydası var ama görsel dünyamıza çok katkıları olan bir alan bence. İlk doğduğumuz andan beri itibaren hayal gücümüz, yaratıcımız için çok önemli görsel dünya ve çocukların en... İlk karşılaştığı şeyler resim yani görsel dünya içinde de resimli çocuk kitapları. Bu yüzden Neden? sorumluluğumuz çok büyük. Burada hani elimizden gelen en iyisini yapmaya devam etmeliyiz. Ben de daha yeni öğreniyorum gibi hissediyorum. Çabalıyorum. Biraz şu anda yaptıkça... var mı yeni bir çizim? Yani şu anda yaptığınız evet. bir kitap var mı? Evet. Evet. Buradan ne güzel söylemek. Üç Kedi Birliğinin üçüncü macerası Oo, geliyor. Oo, süper. <gülüyor> Ocak ayında bitiyor resimler ve baskıya hazırlanıyor. Bir de e, Ocak ayında ayrıca çok öncesine yaptığım Aylin Tekiner arkadaşım dostumun biz ikimiz de babamızı çok erken yaşta kaybettiğimiz için o hatta hiç hatırlamıyor. E, baba özlemini anlattığı bir masalını e, buradan e, şey Rüzgar Baba adıyla e, yazdığı masalını Umudu, iyiliği, sahip hatırlatacak. Güzel bir öyküsüyle. E, sanırım o da Ocak ayında basılacak. Ah ya ne da güzel. Şubat. E, yani yılın ilk ayları bas basılacak. Süper. Evet, onu hazırlıyoruz şu an. Uğurlu olsun. <gülüyor> Uğurlu olsun. Teşekkür Yola ederim. açık hep olsun. Hep birlikte. Ee, yani şey Umarım en kısa önemli. zamanda kavuşuruz kitaplara bizler de. Çok sağ olun. Çocuklardan aldığımız o geri dönüşler o kadar kıymetli ki. E, gerçekten onların o güzel, samimi bakışları sadece... Ve onlar bize zaten ne kadar kıymetli olduğunu hatırlatıyor her zaman yaptığım işin. Sorumluluğumu bir kez daha hatırlatıyor. İyi ki varsınız. Ee, çok... İyi ki Aa, varsınız. Teşekkür ederim. İyi ki Sizde. varsınız. Teşekkür ederiz katıldığınız için. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür o zaman. ederiz, katıldığınız <gülüyor> için. Umarım bir günde teşekkür sizden ederim. sessiz bir kitap belki gelir. Ee, sizin oyunlarınızın kaynakçısızlığı olabilir miyim? Tabii ki. Çok kısa ama e, 20 yıl önce ben yapacaktım. Hatta bir şeyler yazıyorum arada da yazıyorum ama tabii yazarlık mesleği bambaşka. Yani çok yetkin bir alan. Orada hani e, o alana girmek istemediğim için bir de kitaplar sürekli devam ettiği için. Vaktim olmadı ama var bir düşüncem inşallah ileride olabilir. kitap? Ama yazdıklarım ayrı. Tamam. Yani Çocuklara atölyelerde aktaracağım. Şahane. Çok teşekkür Hı. ederiz yanım yanımızda kaldığınız için. Ee, umarım Hı -hı. yine bir programda bir yerde karşılaşırız. Ee, umarım. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşça Teşekkürler çok sevgiler. Sevgiler.